Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum Pazartesi günleri yaptığımız sunumu çarşambaya almıştık geçen hafta bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah konumuz genel bütünlüğü içerisinde Hazreti Peygamber'in örnekliği ilk bölümü Mekke'de 12 yıl bugün üçüncüsünü sunacağız Allah nasip ederse ve devam edecek. Sanıyorum 5-10 civarında bir sunum topluluğu olacak. Sunumların makalesini yazıyorum önceden ve sonradan bu seslendirmeyi de Şiir ve Edebiyat Dergisi'ne yüklüyorum. Çünkü sadece orası yükleyebiliyor. Aynı zamanda makaleyi de yüklüyorum. Oradan tekrar dinleme imkanı bulabilirsiniz. Makaleyi de okuyabilirsiniz. Ben linklerini veriyorum bunların. İsteyen oradan takip edebilir. Evet. Her iki yerden birincisi benim kendi sistem, ikincisi şiir ve edebiyat sayfam. Hazreti Peygamber'in örnekliği çerçevesinde verdiğimiz sunumda tebliğin alenileşmesi bölümüne geldik. Resulullah'ın peygamberlik geldikten sonra tebliğin alenleşmesi devri artık dinin insanlara sunulduğu ve peygamberimizin Allah'ın kendisini görevlendirdiği asli görevine başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. O yıl tartışmalı olabilir. O tarihi versiyonda tartışma 613 yılı tartışmalı olabilir. Gizli dönemin olduğunu iddia edenler geçen hafta söylediğimiz gibi 3 yıl veya 6 ay üzerinde konuştular. Gizli dönemin olmadığını iddia edenlerse hemen başladığı demektedirler. Evet, daha önce dolayı yani bu konuda değişik görüşler var. Onun için Allah alem hangisi doğrudur? Buradan yani bin beş yıl sonra tam tespit etmek mümkün değil. Çünkü gizli dönemin varlığı ve yokluğu üzerinde tarihçiler bayağı tartışmışlar. Gizli dönemin üç yıl olduğunu söyleyenler altı yüz başlatıyor. Tebliğ bir sözün, düşüncenin, eylemin bildirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki sunumlarımızda tebliğ ve davet sunumunu sunarken tebliğ üzerine lügat anlamlarıyla, sözlük anlamlarıyla, ve Arapçadaki geçen anlamlarıyla, ıslah anlamlarıyla uzun bir sunum yapmıştık. Onun için burada uzun uzun tebliğ üzerine tekrar durmuyorum. Tebliğ bir sözün, düşüncenin, eylemin, bildirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Peygamberler, Allah'ın ayetlerini, emrettiği dinini, emirlerini, bilgilerini insanlara bildirmekle görevlidir. Tebliğ ifadesinin içinde sadece bildirme yoktur. Bildirmenin içinde açıklama görevi de, bildirene yüklenmiştir. Allah İbrahim suresinin 4. ayetinde insanlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Doğan suresinin 13. ayetinde nerede onları da almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti ve Rahman suresinin 4. ayetinde dediği gibi Allah'ın ona açıklamayı öğretti. Ashab Suresinin 21. Ayetinde de belirtildiği gibi, Rasul sizin için güzel bir örnektir ifadesiyle uygulamada tebliğden sayılmıştır. Kısaca inananlar, Resul'ün tebliğ ettiği gibi, tebliğ etmek, Resul'ün açıklamalarına uymak ve Resul'ün ayetlere uyguladığı gibi uygulamak zorundadırlar. Çünkü tebliğin bütünlüğü içerisinde, kelimenin anlam itibariyle yapısında artı Allah'ın Biraz önce verdiğim ayetlerin yönlendirdiği ışıkta şunu görüyoruz. Tebliğ deyince sadece sözün bir karşı tarafa iletilmesi değil, aynı zamanda o sözün açıklanması, aleni hale getirmesi, artı o söz eğer bir eyleme, o ifade bir eyleme yönelikse, o eyleminde şeklinin, şemalinin nasıl uygulanacağının gösterilmesi olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla tebliğ, söz, düşünce, açıklama ve eylemin Olduğu gibi karşı tarafa intikalidir diye özetleyebiliriz. Müttesir suresinde Allah Resulüne, Ey örtüsüne bürünen, kalk uyar, Rabbini üstün tut, elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et, yaptığın iyilikleri başa kalkma, Rabbinin rızası için sabret diyerek gönderdiği vahiyleri insanlara duyurmasını istemektedir. Şura suresinin 214. ayetinde, önce akrabanı uyar ifadesiyle tebliğ faaliyetinin ilk hedef noktasını belirlemiştir. Tebliğ faaliyetinde ilk uyarılacaklar akrabalardır, sonra insanlara doğru yönelmektedir. Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam ayetlerin yönlendirilmesiyle akrabaları uyarmış, sonra topluma yönelmiştir. Müttesir suresinde kalk uyar sözünden sonra Rabbini büyükle yani her şeyden üstün tut. Rabbine hiçbir şey denk kılma. Elbiseni temiz tut. Yani kimliğini, kişiliğini, yaşamını temiz tut anlamındadır. Bizatihi elbise olarak ifade olarak alınması ayetin dar çerçeve anlaşıldığını gösterir. Yani üzerimize giydiğimiz elbise olarak alındığı zaman. Halbuki ayet çok geniş anlamlıdır. Daha sonraki ayetler hangi anlama geldiğini bize göstermektedir. Elbise bir insanın kimliğini, kişiliğini, hayatını, Tıpkı elbisesi gibi insanlarda yansır. Burası insanlar, bir insanı onun kimliğinden, kişiliğinden, karakterinden, hayatını yaşayış biçimden değerlendirirler. O nedenle insanın kendisine giydirdiği kimlik, giydirdiği kişilik, hayat biçimi onun elbisesidir, onun göstergesidir. İnsanlar onu o elbiseyle tanırlar. İnsan Allah'ın emrettiği şekilde kimliğini, kişiliğini, hayatını oluşturursa elbisesini temiz tutmuş, İnsanlığa tertemiz bir görüntüyle örnek olmuştur. Zaten ayetin devamında kötü şeyleri terk et ifadesi kişiliğinden, kimliğinden, hayatından kötü şeyleri uzaklaştır. Onlardan uzak dur. Kişiliğinde, kimliğinde, hayatında varsa kötü şeyler onları terk et. Böylece elbiseni temizle demektedir. Sonra tertemiz. insanlara yönel. Onlara iyilik yap. Ama asla iyiliklerini başlarına kalkma. İyilikleri başa kalkma düşüncesi, insanın iyiliklerine karşılık beklemesidir. Halbuki karşılık beklenen iyilik, iyilik değildir. Karşılık beklenen iyilik, ticarete dönüşen bir alışveriştir. İnsanın bedensel hizmet görerek ücretini istemesi veya malını, parasını vererek karşılığında bir şey istemesi gibidir. Karşılık beklenen iyilik. Halbuki gerçek iyilik ticarete dönüşmeyen olarak emek karşılığında bir şey istememek, parayla ve malla yapılan iyilikler karşında beklentiye girmemektir. Başa kalkma daha çok iyiliğe karşılık iyilik beklemek gibi algılanır. Yani ben sana iyilik yaptım, sen de bana yapmalısın beklentisine girmektir. Paranın olmadığı zamanlarda biliyorsunuz ticari hayatta, takas denilen bir alışveriş usulü vardı. Herkes ürettiği malı pazara götürür, kendisinin üretemediklerini ürettiklerine vererek alırdı. Yani malı malla takası derdi İşte iyilik karşılığında da iyilik beklemek sanki paranın olmadığı zamanlardaki gibi takas usulü ticaret gibidir. Allah Resulüne iyiliğini hiçbir şeyle takas etmeye katmamasını, karşılığında bir şey beklememesini, beklememesinin gerektiğini söylemektedir. Böylece tebliğ metodunda sözün nakli, açıklanması, uygulanması, elbisenin temiz tutulması, kötü şeylerden uzaklaşılması ve iyiliklerin karşılığında beklentiye girilmemesi gibi unsurlar tebliğin temelini, ana mihengini oluşturmaktadır. Haleninleşmek, yani gizlilikten uzak olmak önemli bir terimdir. Tebliğin aleyinleşmesini şöyle anlamak gerekir. Tebliğ eden kişi tebliğ ettiklerini anlıyorsa ama tebliğ edilen kişi anlamıyorsa buna tebliğ denmez. Yani mesela ben bir şeyler anlatıyorum kendim anlıyorum. Karşımdaki anlattığımı anlamıyor. O zaman benim söylemem bir şey ifade etmez. Asıl olan tebliğ edilen kişinin tebliğ edilenleri anlamasıdır. Konuşanın değil, veya söyleyenin değil, veya açıklayanın değil, veya yapanın değil. Karşı tarafın ne anladığıdır? Asıl olan budur tebliğde. Bu nedenle eğer tebliğ eden, tebliğ ettiği şeyi kendisi anlıyor ama tebliğ edilen muhataba anlamıyorsa, vahiy açıklanmış değildir. Allah ayetlerinde anlayasınız diye size, sizin konuştuğunuz dille apaçık bir Arapça ile vahiyleri gönderdik diyor. Bu ifadeyi iyi anlamak gerekir. Ben yaptım oldu. Ben tebliğimi yaptım. Ben sözümü söyledim. Ben konuşmamı yaptım. Efendim ben anlatacaklarımı anlattım. Ben Allah'tan gelenleri işte insanlara duyurdum. Yaptım bitti gibi bir tabirle görevimi yerine getirdim. Tamam demek... Tebliğ muhakemesinde tebliğin anlamı içerisinde mümkün değil. Tebliğ edilenin kabul edip etmemesi önemli değil. Önemli olan tebliğ edilen, tebliğ edileni hiçbir tartışmaya gerek duymadan anlayacaktır. Yani karşıdaki insan neyin söylendiğini, neyin ifade edildiğini, tebliğ edilenden kastın ne olduğunu bilecektir açıkça. Sonra ister kabul eder ister etmez. O, orası tebliğ edilenin sorunu değil. Tebliğ edenin sorunu karşı tarafa, meramı bütün çıplaklığıyla aktarabilmesidir. Tebliğ budur. Böylece insan reddense de kabul etse de karşı taraf inansa da inanmasa da tebliğ edilen açıkça anlayarak kabul veya redd durumuna gelecektir. Çünkü Allah imtihan ettiği insana bilmediğinden sorumlu tutmayacağını ayetiyle ifade ediyor. Onun için bilsinler diye, anlasınlar diye ayetlerini kendi dilleriyle kendi anlamlarıyla konuştukları dilin kendi anlamlarıyla gönderiyor. Dolayısıyla inananlar da inanmayanlar da Allah'ın ayetlerinden Allah'ın ne demek istediği noktasında bir anlayışa, kesin ve net bir anlayışa sahip oluyorlar. Rasullerin görevi bu. Onlar anlayıncaya kadar tebliğe devam etmek. Anlayan kişiler kabul etmeyebilir. Anlayan kişiler inanabilir. Önemli değil. Önemli olan tebliğ eden kişinin karşı tarafa anlatabilmesidir. Gerçeği. Bunun anlamı önce tebliğ eden neyi, nasıl tebliğ edecek çok iyi bilmek zorundadır. Çünkü bir şeyi bilmiyorsa tam anlamıyla neyi tebliğ edeceğini, nasıl tebliğ edeceğini, nasıl açıklayacağını bilmiyorsa onun tebliği mümkün olmayacaktır. Çok iyi bilmenin kuralları içerisinde tebliğ edilen konuyla ilgili soru sorulduğunda açıklama anlamı içinde tebliğ eden karşı tarafa detaylı bir şekilde konuyu anlatabilmelidir. Onun anlayacağı şekilde. Tabi burada illaki ilmi anlatacak anlamında değil. Kişinin anlayabileceği sadelikte anlatabilmesidir. Açıkla, açıklanacak şeyi bil, öğren, tatmin ol anlamlarında içerir. Aleninleşmek. Açıkla, açıklanacak şeyi bil, öğren, tatmin ol. Önce kendin, tatmin ol anlamlarını içerir. Bir insan tebliğ yapacaksa, Önce kendisi tatmin olmalıdır. Kendisi o noktada gerektiği şekliyle bilmeli ve inanmalıdır. Yani açıklayacak kişi tebliğ ettiğini en iyi şekilde bilecek, öğrenecek, tatmin olacaktır. Kendisi orada bir tereddüde, orada bir çelişkiye sahip olmayacaktır. İnsan yeterli kavrayamadığı, tatmin olmadığı şeyi açıklamakta her zaman zorlanır. Karşı sorularda bocalar, kemküm etmeye başlar. Tebliğ eden, tebliğ ettiği konularda sorulara cevap veremezse, kendi etmeye başlarsa, tebliğ edilen, tebliğ edilene güvenmez, inanmaz. Düşünün, karşınızda birisi var, bir şeyler anlatıyorsunuz, sorular geliyor, bocalıyorsunuz. Kendiniz çelişkiye düşünüyorsunuz. O zaman maça 1-0, mağlup başlıyorsunuz demektir. Niye anlatabilirsiniz ki ondan sonra? Güvenmediği, inanmadığı yetmiyormuş gibi tebliğ edenin, zayıf düştüğünü anlarsa karşı taraf hemen karşı saldırıya geçer. Böylece bu durum büyük polemiklerin yaşanmasına neden olur. Çok büyük polemikler yaşanmaya başlar. Bu nedenle tebliğ eden kişi tebliğ edeceği konularda detaylı bilgilere sahip olması gerekir. Anlama, açıklama, uygulama konusunda örnek teşkil etmek tebliğ boyutunun içindedir. Tebliğ ediyorum ama aslında ben anlamadım. Yani sana ayetleri anlatıyorum. Allah'ın gönderdiği gerçekleri anlatıyorum ama işin doğrusu bu ayetlerin ne anlama geldiğini tam ben bilmiyorum yani. Dediğimizde iş bitmiştir. Veya tebliğ ediyorum ama Allah'ın ayetlerini ve dinini aslında ben hayatımda bu emrileri uygulamıyorum. Zaman zaman zafa düşünüyorum. Zaman zaman işte ne bileyim uygulamadığım zamanlar oluyor. Adeta dalga geçtiğin zamanlar oluyor es geçtiğin zaman oluruyor. Yani gereken ciddiyeti göstermiyorum. Üzerinde sabit değilim demenin doğru olmayacağı muhakkaktır. Tebliğin de bu şekilde olmayacağını ayetlerde görmekteyiz. İnanç, düşünce, bilgi, söz ve eylem birliğinin tebliğe esas olduğunun ayetlerin özünden anlıyoruz. Eğer tebliğ eden kişinin inancı, düşüncesi, bilgisi, sözü ve eylemi çelişirse Tebliğ boyutundan uzaklaşıldığı gibi tebliğ eden kişi dinini doğru temsil etmemiş olacaktır. Allah rasullerine bu konularda uyarılar yapmıştır. Benzeri uyarılar insanlar için de yapılmıştır. Kaldı ki konunun sosyal, psikolojik boyutu da bunu gerektirir. Düzgün insan, güvenilir insan formülasyonu içinde hiçbir insan, inancı, düşüncesi, bilgisi, sözü ve eylemi çelişeni, düzgün insan olarak kabul etmez, güvenmez. Güvenilir olmayan bir rasulden söz etmek zor. Elbette, devamında güvenilir olmayan bir Müslüman'dan da söz etmek zor. Her şeyden önce inanç, güvenilir olmayı gerektirir. Zaten Allah ayetlerinde, güvenilir olmamayı münafıklık, riyakarlık olarak tanımlıyor. Güvenilmeyen insana münafık, riyakar diyor. Bu tabirler, Müslümanlara asla yakışmaz. Bu tabirlerle Müslümanların suçlanmış olması, onlar güvenilmez, onlar yakardır, onlar münafık tıbbi insanlardır gibi yargılarla Müslümanlara bakılması asla Müslümanlığa ve Müslümanlara yakışmaz. Onun için Müslümanların tebliğ hareketini yapabilmesi için veya Müslümanların tebliğde gerekli görevleri yerine getirebilmeleri için Allah'ın tebliğ anlayışı içerisinde tebliğ sorumluluklarını yerine getirebilmeler için güvenilir olma esasını yani inanç, bilgi, söz, düşünce, eylem eşitliğini mutlaka kimliklerine, kişiliklerine, karakterlerine, yaşamlarına edinmeleri gerekir. İşte bu elbiseyi temiz tutmaktır. Elbiseyi asla kirletmemektir. Elbisenin temiz tutulması inançta Düşüncede, yaşamda, sözde, güvenilir olarak Allah'ın emirlerini yerine getirebilme kimliğine, kişiliğine, yaşamına ulaşmaktır. Bu görüntüye ulaşmaktır. Allah Resulü tebliğin alenileşmesi çerçevesinde ne yapmıştır? Baktığımız zaman özetle şöyle bir bakalım. Resulün alenileşme konusunda yaptıklarını anlamak günümüz Müslümanlar için çok önemlidir. Muhammed Aleyhisselam anileşme çerçevesinde Allah'ın gönderdiği ayetleri önce akrabalarına sonra topluma ve o toplumun otoritesine yani toplumun yönetenlerine hiçbir gizliğe mahal bırakmadan olduğu gibi açıklamıştır. Kuş diliyle konuşmamıştır. Yani yanlış anlarlar veya anladıklarında başıma, başımıza bela gelir düşüncesiyle açıklanacakları evirip çevirerek, anlaşılmaz hale getirmemiştir. Sözler eğilip bükülmemiş, olduğu gibi alenen açıkça ifade edilmiştir. Darıltırız, gücendiririz, şimdi yanlış anlarlar, zaten azıcık imanları var, o da anlatırsak gerçekleri çıkar gider gibi, henüz bugün vakit erken, anlatacağımız kişinin kapasitesi yok, anlayacak kapasitesi yok gibi bahanelerin ardına hiçbir zaman Resul düşmemiştir. O günkü Mekke'de kültür kapasitesi ne olursa olsun, karakteri ne olursa olsun, akrabalık derecesi ne olursa olsun, arkadaşlık derecesi ne olursa olsun, toplumdaki ilişkileri ne olursa olsun önüne gelen herkese Allah'ın gönderdiği ayetleri apaçık anlatmıştır ve onlara gerçekleri söylemiştir. Hiçbir şekilde izlememiştir. Şöyle düşünmemiştir. Ya şimdi bu putperest araba ben şimdi ayetleri anlatsam ayetler tanrılarından bahsediyor şimdi ya şimdi Müslümanlara karşı da bir samimiyeti var, bir şöyle bir yakınlığı var bu insanın, şimdi iyice bizden Müslümanlardan soğur, benden soğur dememiştir örnek Olduğu gibi açıklamıştır. Tebliğ ile birlikte o güne kadar toplumun inandıkları tanrılar, tarihsel değerler, toplumsal değerler, gelenekler, düşünceler, inançlar, kültürler, yaşamlar, makamlar, mevkiler, zenginler değişecektir. Veya şöyle diyelim, tebliğ ile birlikte o güne kadar toplumun İnandıkları tanrıları, tarihsel değerleri, toplumsal değerleri, gelenekleri, düşünceleri, inançları, kültürleri, yaşamları, makamları, mevkileri, zenginlikleri değişecektir. Mekke'nin efendileri, efendiliklerini bir kenara bırakarak diğer insanlarla eşit olacaklardır. Efendilikten çıkıp insan olacaklardır. Köleleriyle kendilerini eşitleyeceklerdir. Kız çocuklarını öldürmeyeceklerdir. Tanrılarına tanrı demeyeceklerdir. Atalarından öğrendiklerini yeniden değerlendirip ayetlerin yanlış dediklerine yanlış diyecekler, doğru dediklerine doğru diyeceklerdir. Kendilerine göre doğru ve yanlış kavramlarını üretmeyecekler, kendilerine göre hayır ve şer yani iyi ve kötü kavramları üretmeyeceklerdir. Kısacası yepyeni bir insan olacaklardır. Yeni insan olmadan önceki durumları nedir? Kimi eşraftır, tanrısına tapar. Tanrıları vardır, toplumdaki iyi ve kötü kavramlarını kendileri üretirler, doğru ve yanlış kavramlarını kendileri üretirler, atalarından gelen dine tabi olurlar, belli zenginlikleri vardır, belli kültürleri vardır, gelenekleri vardır, bunlara göre bir yaşam tarzı oluştururlar, toplumsal değerleri, tarihsel değerleri vardır, bunlara göre bir inanç, bir yaşam oluştururlar ama tebliğ ile birlikte tebliğde anlatılan Allah'ın ayetleriyle anlatılanları kabul ettikleri anda bütün bunlar ters yüz olacak. Yeni bir duruma gelecektir. Alenileşmeyle yapılan şey insan yeni bir insanlığa çağrıdır. Allah Resulü insanları yeni bir insanlığa çağırmıştır. Mevcut o günkü toplumda var olan insanlık anlayışından yeni bir insanlık anlayışına çağırmıştır. Bir devrimdir. Köklü bir devrim, radikal bir devrim. Öyle ki, o gün bir insanlık tanımı vardı. Sadece putperesiratlar değil, bütün dünyada. Allah Resulü gelen ayetlerle bu insanları yeni bir insanlığa çağırır. Farklı, o güne kadar mevcut olan en iyi insan formülasyonundan en berbat insan formülasyonuna kadar Mevcut olan insanlığın ötesinde yeni bir insan figürü, yeni bir insanlık figürü çizilir. İdareci edilen yeni bir insan tipi, yeni bir insanlık tipi ortaya konur. Gelen ayetlerle. Toplum yeni bir toplum anlayışına çağrılır. Eski toplum neydi? Eski toplum aşiretlerin yönettiği, kölelerin, zayıfların, yoksulların olduğu ve kimilerin efendi, kimilerin efendi olmadığı bir toplumdu. Sınıflara ayrılmıştı ve bu sınıflar çerçevesinde hareket eden bir toplumdu, yaşayan bir toplumdu. Peki, davet edilen toplum nedir? Davet edilen toplum, insanlar kardeştir, eşittir, kölelik, efendilik yoktur. Bunlar dünyevi kavramlardır. Esasında Allah'ın yaratışında kölelik yoktur. Efendilik yoktur, hepsi insanlığın kardeşleridir ve bu insanlığın kardeşleri Allah'ın hidayetinde mümin kardeş olurlar, Müslüman kardeş olurlar. Toplum bir eşitliğe, bir dengeye kavuşur. Toplum, dünyevi değerlerle elde edilen bütün ayrışmaları, efendi, köle, etnik grup, efendim tarihsel grup, aşiret, soy, sok, şu, bu falan filan hepsini kaldırır. Allah'ın insanlık tezinde, ortaya koyduğu esasında Allah'ın hidayet ölçüsünde ortaya koyduğu inanç birliğinde hepsi aynı noktaya gelir ve herkes sadece ve sadece Allah'a olan yakınlığı, Allah'a olan samimiyeti ve Allah için yaptıkları ölçüyle, değerlerle, diğerlerinden farklılaşmaya başlar. Soyuyla, sokuyla değil, bilgisiyle, bilgisizliyle değil zenginliğiyle, fakirliğiyle, fukarallığıyla değil. Sadece Allah'a yakınlığıyla farklılaşmaya başlar. Allah'a karşı gösterdiği samimiyetle farklılaşmaya başlar. Diğer bütün o dünyevi değerlerin hepsi sıfırlanır. Böyle bir topluma, böyle bir toplumsal yapıya çağırılır. İnsanlara yeni bir hayat vaat edilir. Toplumsal yapılarına, mevkilerine, yeni bir yapı, yeni bir mevki biçilir. Köleleriyle kendileri işlenir. Tarihsel ayrılıklarıyla Kendileri eşitlenir, o aylıklar sıfırlanır. Mekkeliler bu gerçekleri olduğu gibi kavramışlardır. Ayetler anlatıldıkça, peygamber o topluma Allah'ın ayetlerine tebliğ ettikçe, Mekkeliler bu gerçekleri olduğu gibi kavramışlardır. Onun için ayağa kalkmışlardır. Karşı çıkmışlardır. Neden? Çünkü zenginlikleri o güne kadar zenginlikleri nedeniyle toplumda ortaya koydukları prim, kazandıkları prim, yok olacaktır. Atalarından beri gelen asaletleri, aşiret asaletleri yok olacaktır. Toplumda tarihsel olarak gelen sınıflaşmalar, sınıf anlayışları yok olacaktır. Habeşistan'a oraya buraya gidip satın aldıkları kölelerle kendilerini eşit sayacaklardır. Onlardan hiçbir farkının olmadığını söyleyeceklerdir. Kendilerinin de onların da birer insan olduğunu ve Allah'ın hidayetinde, Allah'ın emirleri doğrusunda kardeş olduklarını anlayacaklardır. Bu ölçülerde ne söylemişse Allah, Resulü aynı şekilde tebliğ etmiş ve toplum bu gerçekleri olduğu gibi anlamıştır. Gönderilen ayetlerle Allah Resulü açıklamayla gerçekler, onlar istemese de bütün çıplaklığıyla ortaya konulmuş, insanların kulakları patlatılıncaya kadar tebliğe devam edilmiş, Mekkeliler acaba Muhammed şöyle mi demek istedi, böyle mi demek istedi gibi hiçbir zaman ikilemlere düşmemişlerdir ne söyledise anlamışlardır. Anlamak istemedikleri için gelip sormuşlardır. Yani biz böyle anlıyoruz. Doğru mu söylüyorsa acaba diye gidip sormuşlardır. O da doğru söylüyor cevabını. Böyle anlıyorsunuz. Anladığınız gibi söylüyorum demişlerdir. Çünkü onlar anıktana çok afaki bulmuşlardır. Yani ne demek yani? Mekke'de Darun Nefren'in yöneticileri kendilerini köleleriyle eşit olacak. Bu kadar abartılı bir söz olamaz yani. Muhammed'den bu tür sözler istiyoruz. Doğru mu söylüyor? Gidin sorun şuna diye soruyorlar. Anlamadıkları için değil. Anladılar ama bu kadar abartılı kendi çağlarına, kendi zamanlarına bu kadar abartılı bir sözü duymadılar. Müslüman olanlar putperest toplumdan inançları, yaşamları, idealleri hayata dair yorumlarıyla tamamen ayrışmışlardır. Yani yeni bir insanlığın çerçevesinde, Yeni bir insan kimliğine ulaşmanın çerçevesinde, yeni bir insanlığın oluşturacağı toplum olmanın çerçevesinde putbelet toplumdan ayrılmışlardır. O günkü Mekke toplumu gözlenirse, elbisesini temiz tutan Müslümanlar, o toplumun en güvenilir, riyakarlıktan uzak, ne dediği belli olan, kaypak olmayan, çıkarlarına göre konuşmayan, Yaptığı iyiliklere asla ve asla başa kalkmayan ve yaptıklarından asla ve asla karşılık beklemeyen bir topluluk olarak insanlık erdemleri açısından bakılırsa bugünün anlayışıyla toplumun en iyileri olmuşlardır. En iyileri. En iyileri. Herkesin baktığı zaman hiçbir suç bulamayacağı, hiçbir eksiklik bulamayacağı bir insan tipi oluşturmuşlar ve o insan tipiyle ...toplumda görünür hale gelmişlerdir. Peresler onlara karşı... Za ...insani zaaflarından dolayı... ...hiçbir söz bulamamışlardır. Böyle bir şey yoktur. Zayıf düşürmüşlerdir. Tersine hep zayıflara sahip çıkmışlardır. Zayıf düşenlere sahip çıkmışlardır. Böylece tebliğ ile... ...inançta, bilgide, yaşamda... ...büyük bir ayrışma doğmuştur. Ve tebliğ... ...yeni bir insan üretmiştir. Yeni bir insan doğurmuştur yeni bir insan geliştirmiştir. Mekke'de yaşayan toplum ve yöneticileri özet olarak neler anladı diye bir maddeleştirmeye kalkarsak peygamberin tebliğlerinden bugün Mekke'de gelen ayetlerin açıklamalarından Mekke'deki yaşayan toplum ve yöneticileri otoritesi yani darun netveyi işgal eden insanlar neler anladı diye özetlersek 1. Allah'ın insanların yaşamına dair uygulanacak yasalarda tek otorite olduğu, bundan sonra yaşamlarına dair kurulacak düzene, yani dine, ait kuralları Allah'ın vahiylerine göre yapılacağını, kurulacağını, insanın hiçbir şekilde Allah'ın ortaya koyduğu düzene, kendi kararlarını yasal olarak, kural olarak getiremeyeceğini anladılar. İki, bireysel, toplumsal olarak yaşadıkları tüm kuralların Allah tarafından din olarak tarif edildiğini, bu nedenle Allah'ın gönderdiği kurallara uymadıklarında İslam'ın dışına çıkacaklarını anladılar. Yani efendim işte ben yaşamımla ilgili bir şey söylüyorum, bir kural koydum. Bunun dinleminle alakası yok. Onun için din ayrı konu, bu ayrı konu. Karıştırmayalım. Herkesin imanı kendine gibi tabirleri ortadan sildirecek şekliyle Allah ayetlerinde dini tarif etmiştir. Din, insanların yaşamında, inandıkları, düşündükleri ve hayatında yaptıklarından ibarettir. Hangi konu olursa olsun, bir yaşam düzeni eşittir dindir, bir düşünce düzeni eşittir dindir, bir inanç düzeni eşittir dindir. Allah'ın din kelimesiyle, Arapçadaki din kelimesiyle insanlara anlatmak istediği budur. Dolayısıyla Allah demiştir ki, Ey insanlar, sizin düşüncenize de, inancınıza da, Davranışlarınıza da, yaşamınıza da ben din tebliğ ediyorum. O dine gelirseniz, teslim olursanız, İslam olursunuz, aksi halde batıl bir dine, yani batıl bir düşünceye, yani batıl bir düzene, yani datıl bir kurala tabi olursunuz, batıl bir yola girersiniz. Ona karşılık ben size hakkı, gerçeği, İslam'ı tebliğ ediyorum. İslam'a göre düşünürseniz, İslam'a göre inanırsanız, İslam'a göre yaşarsanız doğru olursunuz, doğru yolda olursunuz. Aksi halde sizin düşünceleriniz, sizin fikirleriniz, sizin ortaya koyduğunuz yaşam biçiminiz bir dindir ve ben onu basıl ilan ediyorum demiştir. Böylece insanlar şu yaşam biçimi dindir, dine aittir, şurası değildir şu yaşam kuralları dine aittir, şurası değildir gibi bir ayrışmaya, ayrıştırmaya gitmemişlerdir. Peygamberin anlattığı din, Allah'ın ayetleriyle gönderdiği din, asla yaşamdaki kuralları din dışına veya din içine sokmaz. Hepsine birden din demiştir. Düşüncedeki bazı şeyleri din içine, din dışına sokmaz, hepsine din demiştir. İki tane din belirlemiştir. Ya vahye göre olan bir din ya da vahyin dışındaki din. 3. Kendilerine yol gösteren, yön veren, geçmişteki ve işlemlerindeki fikir adamlarının, yöneticilerin toplumu yönlendirme, topluma yasa yapma konularında otorite kabul edildiğinde onları ilahlaştırmış olduklarını anlamışlardır. Eğer bir toplum kendilerine fikri yönderlik yapıyorsa, bazı insanlar, yöneticiler onları yönetiyorsa ve onlara yasa koyuyorsa, kurallar getiriyorsa onlar kendilerini ilahlaştırmıştır. Bunu anlamışlardır. 4. Allah'ın otorite olarak tek olduğu hiçbir insanı veya hiçbir varlığı ilahlık otoriterlik konusunda kendisine ortak kabul etmediğini anlamışlar. Bunu da reddederek Allah'a eş koştuklarını yani ortak koştuklarını ifade etmişlerdir. İnananlarsa bunu yapmamışlardır. Beş, toplumun önderlerini yöneticilerini otorite kabul ederek, ilahlıkta, yöneticilikte, yasa koydukta Allah'a ortak koştuklarını anlamışlar. Altı, Allah peygamber göndererek insanları kendi yasalarıyla oluşturulan yaşama yani düzenine, dinine çağırdığını bilmişlerdir. Yedi, çağrıya uymayanların sorumlu olacaklarını bundan dolayı cezalandırılacaklarını öğrenmişlerdir. 8. Allah'ın yardımına, vadine, korumasına hiçbir varlığın ortak olamayacağını anlamışlardır. 9. Allah'ın fetine, zaferine, hidayetine rasul seçip göndermesine, hangi ayeti gönderip göndermeyeceğine kimsenin karışamayacağını, Allah'a bu konuda ortak olamayacaklarını, Allah'ın bu konuda tek yetkili olduğunu İstediğine fethi vereceğine, istediğine zafer nasip edeceğine, istediğine hidayet edebileceğine, istediği insanı Rasul seçebileceğine, buna kimsenin karışamayacağını anlamışlardır. On, Mekkelilerin putlarıyla simgelenip, kabe ye yerleştirdikleri tarihi simgelerin, insanların, liderlerin, kahramanların, yöneticilerin, Allah'ın hiçbir sıfatına ortak olamadıklarını, olamayacaklarını, yardım edemeyeceklerini, edemediklerini, Korumadıklarını, koruyamayacaklarını, yönetemediklerini, insanları yönetemeyeceklerini anlamışlardır. Tebliğlerden bunları anlamışlardır. 11- Hesap günü suçlu bulunanların affedilmesine yönelik şefaat hakkının sadece Allah'ta olduğunu, kendilerinin ürettiği şefaat edecekler şunlar diye putlarını gösterdikleri konuda putlarının asla şefaat edemeyeceklerini, onların yetkisinde olmadığını anlamışlardır. Peki... Anlamışlardır da bunları açık ve seçik kabul etmişler midir? Hayır. Etselerdi Müslüman olacaklardı. Bunların hepsini anlamışlardır. Karşı taraf olarak Allah'ın gönderdiği ayetlerinin anlamları dışında iddia etmişlerdir. Allah şefaat hakkı benimdir. Benden başka kimsenin şefaat yetkisi yoktur demiştir. Onlar hayır. Bizim latımızda da vardır. Menatımızda da vardır demişlerdir. Allah sadece ben korurum. Sadece ben yardım ederim, sadece ben yönetirim demiştir. Onlar hayır, bizim liderlerimiz var, kahramanlarımız var, erenlerimiz var, evliyalarımız var, kutlarımız var demişlerdir. Allah fethi, zaferi, hidayeti sadece kendisini nasip edeceğini söylemiştir. Ama onlar demişlerdir ki, hayır biz çalışırız, azmederiz, fethiye ulaşırız, zafer ulaşırız demişlerdir ve kendilerini de hidayette zannetmişlerdir. Allah Resul seçmek benim hakkımdır demiştir. Kimse karışamaz demiştir. Onlar demiştir ki bula bula buldu da Allah Abdülmuttalib'in yetimini buldu. İçimizde şunlar şunlar Resul almaya daha layıktı. Eğer Abdülmuttalib'in yetimini Resul seçen bir Allah varsa biz onu kabul etmiyoruz demişlerdir. Yani onların anlamaları ayrı bir konudur. İnanmaları kabul etmeleri ayrı bir konudur. Onlar anlamışlardı çünkü Allah Resulü anlayacakları şekliyle onlara apaçık tebliğ etmiştir. Bu sayılan 11 maddenin özünü ayetlerle Allah Resulü onlara apaçık bir şekilde tebliğ etmiş ama onlar kabul etmemiştir. Ayrı bir konu. Zaten kabul edip etmemeleri ve inanıp inanmamaları Allah Resulünün sorunu değildir. Allah Resulünün sorunu elçilik görevi olarak tebliği düzgün yapmaktır anlaşılacak şekilde yapmaktır. Karşı tarafın kabul edip etmesini sağlayacak, kabul edip etmemesini sağlayacak, inanıp inanmamasını sağlayacak bilgiyi onların aklına, muhakemesine olduğu gibi sunmaktır. Çünkü tebliğin amacı budur. Evet, tıptere taraflar açık sıçık anlamışlardır. Kimileri anladıklarında hiç hoşlanmamışlardır. Hemen karşı çıkmışlardır. Kimileri iman etmişlerdir. Bir daha hata yapmamak asla geri dönmemek üzere atalarının dinini terk etmişlerdir. Peki, günümüzde Müslümanlar dine dair tebliğlerini alenileştirmişler midir? Şimdi o günkü durumdan günümüze gelip bir kıyaslamalar yapalım, sorgulamalar yapalım. Önemli olan bu. Yani niye okuyoruz? Niye o tarihe gidiyoruz? Günümüzde Müslümanlar dine dair tebliğlerini alenileştirmişler midir? Müslümanlar Mekke'de Müslüman olanlar gibi bir daha dönmemek üzere yanlış inançlarından dönmüşler midir? O gün putperest toplum içerisinde yaşayan, yanlışlarını gören, Allah'ın hidayetiyle kavuşan ve Müslüman olanlar bir daha dönmemek üzere dönmüşler, teslim olmuşlardır. Peki bugün Müslümanlar gördükleri yanlışlara, buldukları yanlışlara, yanlış dediği şeylere sırt çevirip bir daha dönmemek üzere Allah'ın dediğine Evet haklıdır Allah doğru söylüyor bu, bu bu bu bu, bunlar yanlıştır deyip bir daha sırtını çevirip asla o tarafa yüzünü döndürmemişlerdir diyebilir miyiz? Yoksa bir sürü yanlışı sayıp doğrusu budur deyip ertesi gün yaşamında o yanlışlarının hemen hemen çoğunu yine yaşamında bir pislik olarak bulundurmuşlar mıdır? Benim anılarımda bir söz var bir anı var. Biliyorsunuz ki ihtilal sonunda 80'li yıllarda o dönemlerde 3 tane 4 tane konu can damarından tartışılıyordu. Birincisi halifelik konusu, ikincisi biat konusu, üçüncüsü dar konusu, dördüncüsü cuma konusu. Bu 4 konu o dönemlerde çok büyük bir şekilde tartışılıyordu. Tabi din konusu da, şirk konusu da, müşrik konusu da, tevhid konusu da tartışılıyordu ama öne çıkanlar genelde o gün hilafet konusu, biat konusu, dar konusu ve cuma konusuydu. Büyük şekilde tartışılıyordu. 80'li yıllarda başlarında bunlar tartışılıyordu. O dönemlerde bir arkadaşımız Almanya'da kendisi İzmir İstemenüsü'nde okumuş bir arkadaşımız. Isparta ile yakın alakası vardı. Isparta'da İmdatı Buklu'nda okumuş. Biz işte o yasak olduğu dönemlerde kimsenin bir araya gelmeye cesaret etmediği dönemlerde Allah'a şükür birkaç kişi beraber bir araya geliyorduk. Kur'an okuyorduk. Usul kitaplar okuyorduk. ...hadisi okuyorduk. Bu arkadaşımız... ...Almanya'dan gelmiş. İşte... Şey kendi memleketine ve... ...arkadaşlarının olduğu yerlere de ziyaret etmek için... ...Isparta'ya da gelmiş. Isparta'ya... ...Yonatip Okulu'nda okumuş. Isparta'da birçok... ...arkadaşı var. Beraber İslam Enstitli'nde... ...okudukları arkadaşlar var. Onlar da ziyaretinin... ...geldiğinde. Onların arkadaşlarından... ...birkaç kişilere de ders yapıyoruz... Dolayısıyla bir toplantıda geldi Almanya hikayelerini anlatıyor. Anlatırken dedi ki, ya dedi, götürdüm dedi bütün kitapları. Bir gün Almanya'da bir camide vaaz vereceğim. Üstelmemesi mezunu ya, vaaz vereceğim. Bütün kitapları götürdüm. Hem de kaynak Arapça kitaplardan da götürdüm. Bir cuma günü vaaz verirken, cuma namazının bugünkü şartlarda kılınmayacağını kelime kelime satır satır ispat ettim. Kimse bir şey diyemedi. Orada birçok Cuma namazının kılınması gerektiğine inanan kişiler vardı ve de baya yani metrese görmüş, tahsil görmüş adamlar vardı. Asla bir şey diyemediler, gösterdiğim kaynakları reddedemediler dedi. Ben de müzikçe dedim ki, arkadaş şimdi tamam filmin birinci sahnesi bu. Sen çıktın kürsüye, inandığın bir şey vardı. İşte cuma namazının kılınmaması gerektiğine inanıyordun. Bununla ilgili kaynakları götürdün ve Almanya'da çok güzel bir vaaz verdin. Kimse de sana itiraz edemedi. Tamam mı? Tamam. Peki, filmin ikinci sahnesi neydi? Filmin ikinci sahnesinden söyle bana. Birinci sahnesi, kürsüye çıktın. Cuma namazının kılınmayacağını ispat edercesine kaynaklarını gösterdin. Ve de dedin ki kılınmaz dedin, iddia ettin. Kimse de karşı çıkamadı. Birinci sahne buydu. Peki filmin ikinci sahnesi ne? Anlattığın olayda birinci bölüm var bu, ikinci bölüm var ondan sonraki bölüm. İkinci sahnesi ne? Abi ne demek istiyorsun dedi. Ya açıkça soruyormuş da ikinci sahnesi ne? İkinci sahnesi acaba şöyle olmasın? O sırada sen tam böyle saatine baktın, o vaat süresinde anlatacaklarını anlattın. Sonra ezan okundu. Ezan okunduktan sonra imam çıktı, hutdeyi okudu ve imamın arkasında... Millet cuma namazına kıldı, sen de ön saftaydın. İkinci sahnesi böyle gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? E, öyle oldu. O zaman bütün anlattıklarını tükürdün yani dedim yani. Bütün anlattıklarını tükürdün. Bitti. Madem bu kadar inandın, madem bu kadar herkese delillerini de gösterdin, kimse de itiraz edemedi ezan okunduğu zaman, imam hutbeye çıktığı zaman diyecektin ki, arkadaşlar deminden bari ben ne anlatıyorum? Cuma yok ki, hutbede imamın işi ne? Neyi kılacağız biz? Bugün öğleni kılacağız, çıkacağız, bitti. Demen gerekirken, imam hutbede çıktı, hutdesini verdi, arkasından cuma namazı kıldınız, sen de ön saftaydın. Filmin ikinci sahnesi buydu. Evet, Müslümanların tebliğinin de arkasındaki ikinci sahneler nedir? Birinci sahne, ayetleri anlatıyor, insanlara dini anlatıyor. Peki ikinci sahne ne? Filmin birinci sahnesi bu. İkinci sahnesi ne? Peygamberin birinci sahnesi, ikinci sahnesi aynıydı. Müslümanların birinci sahnesi, sahabelerin, o günkü peygamberin arkadaşlarının birinci sahneleri, ikinci sahneleri aynıydı. Yani düşünceleri, sözleri birinci sahne, amelleri ikinci sahne. Eşitti, tutarlıydı, ayrı değildi. Çünkü tebliğin özünde bu vardı. Ama İsmail Hocam yazıyor işte. Bir kelime, bir cümle bütün imanımızı alıp götürdü. Hocanın dediğini yap ama gittiği yoldan gitme. Niye? Gittiği yol dediği yol değil. Böylece tebliğden soyutlandı. Çünkü tebliğde inanılan da, kabul edilen de, söylenen de, yapılan da eşit olmak zorundadır. Tutarlılık olmak zorundadır. Tutarlılık yoksa orada tebliğ yoktur. Günümüzde Müslümanlar dine dair tebliğlerini alenileştirmişler midir? Müslümanlar, Mekke'de Müslüman olanlar gibi bir daha dönmemek üzere yanlış inançlarından, yanlış davranışlarından dönmüşler midir? Bu sorulara evet demeyi çok isterdim. Çok. Ne yazık ki günümüzde İslam dininin tebliği, alenileşme kavramından çok çok uzaktır. Günümüzde İslam dinini alenileştiremeyen Müslümanların önlerindeki engelleri sıralamaya kalkarsak, 1- Bilgisizlik 2- Anlamazlık 3- İnançsızlık 4- Bilinenleri kuş diliyle anlatmak 5- Baskı ve zulümden çekinmek Altı, hayati hesaplar içinde olmak. Yedi, gerçeği başkasının açıklamasını beklemek. Hep başkaları açıklasın, yani biz açıklamamıza gerek yok. birlere cesur olsun, kahraman olsun, öne çıksın. Ha, biz geride kalalım mümkün olduğu kadar. Bizim işimiz var, gücümüz var, sorumuz var, çocuğumuz var, ailemiz var, her şey var. Sekiz, bilgiçlik taslamak. Başkalarını gerekli tebliğ yapmamakla suçlamak. Dokuz, Allah'ın hesap görücüğünü bırakarak insanları hesaba çekmek, yargıç olmak, savcı olmak savcılığa soyunmak, yargıçlık yapmak, savcılığa soyunmak, sürekli suçlamak ve yargıç olmak, sürekli de yargılamak. 10- Müslümanların başlarına gelenlerden dolayı kin ve intikamla dini algılamak, insanlara kin ve intikamla yönelerek Allah'ın dinini intikam aracı olarak kullanmak. 11- Müslüman ülkelerdeki Siyasi kültürel faaliyetlerden etkilenerek batının güdümündeki siyasi organizasyonlar içinde var olmaya çalışmak şeklinde sıralayabiliriz. Çoğaltabiliriz de. Ama ben 11 maddede sıraladım. Günümüzde mezhebi, tasavvufi, cemaat anlayışları çerçevesinde anlaşılmaya çalışılan ayetler bir türlü Resulünün anlattığı şekilde anlaşılmamaktadır. Allah elçisi sadece Allah'a çağırırken, sadece Allah'ın dinine çağırırken, Günümüzde Müslümanlar mezheplerine, tarikatlarına, cemaatlerine çağırmakta. Mezhep imamlarını, tarikat şehirlerini, cemaat önderlerini ön plana çıkararak kutsamaktadırlar. Kutsadıkları insanların görüşlerini Allah'ın ayetlerinin önüne koyarak, Allah'ın ayetlerinin anlaşılmasına engel olmakta, uygulamasını kaldırmaktadır. Ayetler uygulanmıyor. Uygulamalarını da kaldırıyorlar. Allah'ın ayetlerinin uygulamasını kaldırınca neyi uyguluyorlar? Tarihten gelen kişilerin dinlerini, kişilerin inançlarını, kişilerin kararlarını, kişilerin hükümlerini uygulamaktadırlar. Kur'an çalışmaları veya dini öğrenme faaliyetleri, Osmanlı medreselerindeki şu meşhur olan söz, benim oğlum bina okur, döner yine okur mantığına dönüşmüştür. 5, 10, 20, 30 yıl hatta 40 yıl süren Kur'an'ı anlama çalışmaları, anlaşılır dediğimiz Kur'an'ı hala niye anlamadığımızı, sordurmaktadır. Beş yıl çalışmışız, on yıl çalışmışız, otuz yıl çalışmışız, yirmi yıl çalışmışız, kırk yıl çalışmışız, hala da Kur'an'ı anlama çalışmaları yapıyoruz. Ama bir taraftan da iddiamız şu ki Kur'an anlaşılır kardeşim. E tamam da kırk yıldır niye anlamadık, otuz yıl niye anlamadık, beş yıldır niye anlamıyoruz, on yıldır niye anlamıyoruz yani. Sanki Kur'an çalışmalarını yıllardır sürdürenler devamlı bu çalışmaları yıllardır sürdüren, anlama çalışmalarını sürdürenler, Kur'an anlaşılmaz diyenlere kızarken yıllardır Kur'an'a anlama çalışmaları yaparak Kur'an'ın anlaşılmazlığını ispat eder gibiler. Ben böyle anlıyorum. Sanki bu tür çalışmalar, o hani Kur'an anlaşılmaz diyenler var ya bir türlü anlaşılmazlığını ispat edemiyorlar. Kur'an anlaşılır diyenler yıllardır Kur'an'ın anlama çalışması yaparak onların dediğini ispat etmiş oluyor. Ben öyle anlıyorum. Görünen o ki Kur'an çalışmaları yapan Müslümanlar yıllardır anlamaya çalıştıkları Kur'an'ı anlamadıkları için uygulamaya geçemiyorlar herhalde. Çünkü Kur'an uygulamaya geçmiyor bir türlü. Kur'an'ın söyledikleri, Kur'an'ın anlattıkları, ayetlerin anlattıkları bir türlü uygulamaya geçmiyor. Müslümanlar hala Atalarından gelen dini uyguluyorlar. Müslümanlar hala içinde yaşadıkları kozmopoli, birazcık laik, birazcık sosyalist, birazcık kapitalist, birazcık dünyevi, biraz uhrevi bir din yaşıyorlar. Bir türlü Kur'an'ın anlattığı, vahiylerin anlattığı din yaşanmıyor. Demek ki anlaşılmadı hala. Ne zaman anlayacaklar ve ne zaman uygulamaya geçecekler o da belli değil. Yani ne zaman olacak bu gerçekleşme yani hem anlamada hem anlaşılanları kabul etmede hem de Allah'ın ayetlerini uygulamadaki hidayet ne zaman bugünü bulacak belli değil. Bugün akrabalar topluma, toplumun otoritesine yani toplumu yönetenlere Allah'ın gönderdiği ayetler açıklanıyor, açıklanmış demek zordur. Yani bugün akrabalara, topluma, Allah'ın Resulü'nün yaptığı gibi hani Allah Resulü önce akrabalarına, sonra topluma ve toplumun otoritesine, toplumu yönetenlere Allah'ın gönderdiği ayetleri açıklıyordu ya. Bugün akrabalara, topluma, toplumun otoritesine ve toplumun yönetenlere Kur'an'ın açıklanması, vahyin açıklanmasını yapıyor demek çok zordur. Yapıldı demek, yapılıyor demek çok zordur. Toplumun konuştuğu, tebliğ edenin konuştuğu dil farklıdır bugün. Allah Resulü'nün konuştuğu ile putperestlerin konuştuğu dil aynıydı. Bugün Müslümanların konuştuğu dille toplumun konuştuğu dil farklıdır. Müslümanlar dini tebliğ etmeye başlayınca farklı bir dil konuşuyorlar. Toplum çok çok farklı bir dil konuşuyor. Tebliğ eden toplumun anlamadığı dille Allah'ın ayetlerini, dinini açıklıyor. Allah'ın, toplumun anlayacağı dilde ayetlerini göndermiş olmasının mantığı günümüzün tebliğinde geçerli değil. Bugün Müslümanlar, mümkün olduğu kadar topluma, toplumun otoritesine, başlarına bela gelmeyecek şekilde dini tebliğ ederek geçiştiriyorlar. Yani, öyle bir din tebliğ ediliyor ki, Başımıza bela gelmeden toplum anlamasın, otoritesi anlamasın, hiç kimse anlamasın, biz teyniği tebliğ etmiş olalım. Ya kuş dili kullanılıyor yahutta da tarihte oluşturulmuş o ıstılahi dil dediğimiz din dili. Yani gerçek hayattan soyutlanmış bir din dili dine dair bir dil olarak, dini bir tebliğ aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla toplum hiçbir şey anlamıyor. Toplumda ayetlerin ele aldığı tevhid, şirk, mümin, din, kafir, münafık, ilah kelimelerin anlamlarının dışında din anlaşılmaktadır. Tebliğ edenler toplumun kendilerini rahatsız etmeyen anlamlarıyla insanlara tebliğ ederek tebliğ görevi yerine getirdiğini zannederler. Halbuki yanlışa eğriye karşı tebliğ daima rahatsız edicidir. Bütün peygamberler aslında güzel bir ıslup kullanmışlardır, gerçekleri çok güzel şekilde anlatmışlardır, toplum rahatsız olmuştur. Niye? Çünkü gerçeklerini anlatıyorsunuz. Yanlışta eğride olanları rahatsız eder. Çünkü yanlışlarını ve gerçeklerini doğruları ortaya koyarak anlatıyorsunuz. Bunu gördükte o zaman kızarlar, öfkeden deliye dönerler. Yanlışta olanı rahatsız etmeden tebliği düşünmek, Rasullerin hayatlarını bilmektir. Hakaret anlamında söylemiyorum, dikkatimi çekiyorum. Sen kafirsin, sen müşriksin, sen şusun, sen busun diye hakaret eder manasında söylemiyorum. Anlam itibariyle söylüyorum. Bugün mümin, kafir, müşrik, şirk gibi kelimeler, şirktesin, kafirsin, müşriksin gibi kelimeler hakaret anlamında algılıyor toplum. Halbuki Mekke döneminde putperestler bunları hiçbir zaman hakaret olarak algılamadı. Bu ifadeler onların yaptıklarını tarif eden bir tanımdı. Onlar da doğru biz ortak koşuyoruz diyorlardı. Zaten ortaktır diyorlardı. Zaten bu putlarımız Allah'ın sevdiği kullardır, sevdiği varlıklardır. Onlar da Allah'ı sevendir. Biz de onların sevgisiyle yanlarındayız diyorlardı. Allah yardım ediyorsa bunlar da yardım ediyor diyorlardı. Allah koruyorsa bunlar da koruyor diyorlardı. Ama bu korumasını, bu yardımlarını Allah'tan aldıkları güçlerle yapıyorlar diyorlardı. Aynı mantıkla bugün de söyleyenler var. Ama o gün siz böyle yaparak Allah'a şirk koşuyorsunuz, müşriksiniz dendiği zaman putpresler bunu hakaret olarak almıyordu. Bugün insanlar bunu bir hakaret olarak alıyor. Çünkü kullanılan ıslahi din onları hakaret merciğine getirmiş. Anlaşılma merciğinde değil, tanımlama merciğinde değil, hakaret merciğinde. Günümüz din tebliğinin özü Allah'ın gönderdiği ayetlerin özüne göre tebliğ değil, muhafazakarlık anlayışı içinde tarihten gelen dini insanlara tebliğ etmektir. Ne kadar Kur'an okusak da, ne kadar Kur'an ayetlerini düşünsek de, ne kadar Kur'an çalışmaları yapsak da, dini tebliğ etmeye kalktığımız zaman aslında muhafazakarlık anlayışında kazandığımız tarihten gelen dini insanlara tebliğ ediyoruz. Tarihten gelen dinin Kur'an'da öğretilen dinle ilgisinin olmadığını bildiğimiz halde. Hatta dinden yana olmayanlar bile günümüzdeki Müslümanların din anlayışının Kur'an'la, Resul'le hiçbir ilgisinin olmadığını biliyorlar. Bugün dine karşı olanları, solcusunu, ateistini, kemalistini düşündüğünüz zaman onlar bile söylüyor. Bugünkü Müslümanların din anlayışı Kur'an'la hiçbir alakası yok diyor. Sadece Müslümanlar demiyor yani. Müslümanlar bu durumu çok iyi bildikleri halde konu tebliğe gelince başımız belaya girmesin hesabına tarihsel dinin terimlerini anlamlarını kullanarak kendi kendilerine tatmin ediyorlar. Din tebliği yapmış. Halbuki ayetlerin anlattığı dini onların anlayacağı şekilde tebliğ etseler dini tebliğ etmiş olacaklar. O zaman baş belaya girecek. Günümüzün Müslümanları içinde yaşadıkları toplumdan inançları adına inançta, sözde, yaşamda, idealde ayrışmış değillerdir. Geçmişte Müslümanlar, Allah'ın hidayetine ulaşanlar tutperest toplumdan ayrılıyorlardı. inançta, sözde, yaşamda, idealde. Günümüzde ise ayrışmış değil. İnançlar tartışmalı birliktelik içerisinde, sözler tartışmalı birliktelikler içerisinde, yaşam tartışmasız birliktelik içerisinde, idealler tartışmalı birlik içerisinde günümüzde. Yaşamları içinde yaşadıkları toplumun yasalarına uygun sohbetleri İslam üzerindedir. Bugün Müslümanların kısaca tarifini yapın derseniz ben kendim de dahil olmak üzere şöyle tarif ediyorum. Müslümanların Bugünkü konumu, içinde yaşadıkları toplumun yasalarına uygun, yaşamına uygun bir yaşam içerisinde, hayatları, içinde yaşadıkları toplumun hayatına uygun sohbetleri İslam üzerindedir. Sadece sohbetleri yani. Sohbetler İslami, yaşam İslam dışıdır. Resul devriyle günümüzü doğru değerlendirebilmek için şu soruları dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Günümüzde Allah'tan başka ilah edinenler var mıdır? Günümüzde Müslümanlar Allah'ın dini yerine, tarihten gelen ataların dinine uymaktalar mıdır? Günümüzde insanlar Allah'ın istediği Müslümanlar mıdır? Günümüzde toplum Allah'ın ayetlerinde cemaati İslam olarak tarif ettiği toplum mudur? Günümüzde Müslüman toplumların yöneticileri Nisa suresinin 59. ayetinde söz edilen Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan Emirlere yani idarecilere itaat edin dinlen yöneticiler midir? Bugünkü yöneticiler. Müslümanların ülkelerine ve dünyaya Allah'ın dinini açıklama amaçları nedir? Bugünkü çok kullanılan bir laf var. Yani ticarette, siyasette, fikirde, idealde, işte şurada burada. Senin misyonun ne, senin vizyonun ne diyor soruyorlar. Yani geleceğe dair söylemin ne, senin görevin ne? Müslümanlar dünyaya ne tür bir görevle görevlendirildiklerini inandıklarından itibaren ve geleceğe ne söyleyecekleri noktasında gerçekten geleceği sarsacak, geleceği değiştirecek bugünkü zulüm dünyasını, bugünkü bütün sapkın düşünceleri, yaşamları değiştirip, bugünkü yozlaşmış bir insan karakterini, kimliğini değiştirerek gerçekten Allah Resulü'nün ayetleriyle gerçekleştirdiği o elbiseni temiz tut kavramı çerçevesinde inancı, sözü, eylemi bir olan ve yaptığı iyiliklere asla başa kalkmayan, kötü şeylerden sürekli terk etme görevini esas alan bir insan tipini, bir karakterini, güvenilir bir insan tipini geleceğe bir vizyon olarak, bir gelecek olarak sunabiliyorlar mı? Bu noktadaki amaçları var mı? Bu soruların cevapları netleşmeden, topluma ve yöneticilerine netleşen cevaplar açıkça bildirilmeden tebliğin alenileşmesinden söz edilemez. Tebliğin aleni hale gelebilmesi için, tebliğin alenileşmesi için bütün bu sorulara net cevaplar verilmesi gerekir. Şimdi bu sorulara karşılık... Günümüzde Müslümanların Allah'tan başka ilahları vardır. Günümüzde Müslümanlar Allah'ın dini yerine atalarından gelen dine uymakadırlar. Günümüzde Müslümanlar Allah'ın istediği Müslümanlar değildir. Olmak için toplumda bazı çalışan insanlar vardır. Günümüzde Müslümanların oluşturduğu toplum İslam cemaati değil, kökenleri Müslüman topluma ait layık Müslüman, demokrat Müslüman, ateist Müslüman, sosyalist Müslüman, Kapitalist Müslüman, milliyetçi Müslüman, muhafazakar Müslüman, dindarlar topluluğudur. İçlerinde İslami hassasiyetleri olanlar vardır. Onlar da çeşitli cemaatler, tarikatlar, meslekler çerçevesinde kümelenmişlerdir. Bazıları da bütün bunların dışında küçük küçük küçük küçük gruplar halinde oluşmuş fraksiyonlardır. Toplum birbirini öteleştiren, suçlayan gruplardan oluşmaktadır. Toplum içindeki diğer dinlere bağlı Hristiyanlar, Yahudiler vesaire şunlar bunlar vardır. Yürünen tablo budur. Günümüzde Müslümanların yöneticilerinin Nisa suresinin 59. ayet ile ifade edilen yöneticilerle hiçbir alakası yoktur. Günümüzde Müslümanların ülkelerine ve dünyaya, dinlerine hangi içerikle özde tebliğ edeceklerine dair, geleceğe ne söyleyeceklerine dair tebliğ edişlerinin amacına yönelik netleşen düşünceleri yoktur desek, böyle özetlesek konuları, bu sorulara böyle cevaplar versek, yanlış mı olur doğru mu veya çok acımasız olur mu olmaz mı? Veya hayır dersek mesele yok. O zaman doğruları bulmak zorundayız. Eğer evet dersek o zaman tekrar düşünmemizde yarar var. Allah'ın ayetleriyle olayları yeniden değerlendirmekte yarar var. Allah Resulü Mekke'de dini alenileştirdiği andan itibaren tepkiler olmuştur. Mesela ne gibi? Önce dikkate almama alay devri başlamıştır. İlk tebliğin şaşkınlığı geçince toplum ve otoritesi Müslümanları dikkate almamıştır. Kelimenin tam anlamıyla Muhammed hırada kafayı bozdu anlamına gelecek tavırlar sergilemişlerdir, konuşmalar yapmışlardır. Aralarında gelen ayetleri ve Hz. Peygamber'in peygamberliğini tartışmışlar, peygamberlik gibi büyük bir makama Abdul yetim-i Muhammed'in yakışmayacağına karar vermişlerdir. Peygamber'e inananların çoğunun yoksullardan, kölelerden, fakirlerden oluştuğunu gördüklerinde alayları artmıştır. Tabi Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Osman, Müslüman olduklarını, onların Müslüman olduklarını duyduklarında büyük şaşkınlık yaşamışlardır. Onların Hz. Muhammed'in çocukluk arkadaşları, gençlik arkadaşları olduğunu düşünerek de fazla üzerlerine gitmediler. Kısacası tebliğin ilk döneminde, Dinin tebliği toplum ve bir tehdit oluşturmamış. Onlar da tehdidi görmeyince alayı almışlardır. Sonra zaman geçmiştir. Zaman geçtikten sonra Müslümanlar artmaya başlayınca ne oluyor demeye başlamışlardır. Ne oluyor? Müslümanların sayısı artıyor. Muhammed'in etrafına insanlar birikiyor. Ne oluyor demeye başlamışlardır. Alaya aldıkları, dikkate değer bulmadıkları bir hareketi dikkate almaya, ciddiye almaya başlamışlardır. Müslümanlar arttıkça, üstelik aşiretten Müslümanlar, o Müslüman olanlar çoğaldıkça aşiretlerden, sadece kölelerden, yoksullardan değil, soylulardan da, aşiretlerden de Müslümanlar olmaya başlayınca Mekkeliler olayı ciddiye almaya başlamışlardır. Müslümanların artışı böyle giderse, toplumda ikilik çıkacağına, başlarına bela geleceğine inanmışlar, olaya el koymak adına araya Ebu Talib'i sokarak Peygamber'in istediğini öğrenmeye çalışmışlardır. Peygamber'e yaptıkları tekliflerin dikkate alınmadığını gördüklerinde de hakarete uğradıklarını düşünerek tehdit devrini başlatmışlardır. Mekke'nin gönderleri olan aşiret reisleri tekliflerin dikkate alınmadıklarını görünce Muhammed böyle tavır alırsa tekliflerimizi geri çevirirse başı büyük belaya girer diye konuşmaya başlamışlardır. Bu tehditleri savurmuşlardır. Peygamber'in aşireti Mekke'nin yönetici sınıfındandır. Bu nedenle toplumun diğer aşiretleri direkt olarak peygamberi karşılarına alamamaktadırlar. Ve peygamberin de amcaları, akraba amcaları, kimi peygamberden yana kimi peygamber karşısında o aşiretin ileri gelenleri ortada birbirleriyle kapışmak istememişlerdir. Çünkü birbirleriyle kapıştıkları zamanda da Mekke'nin iktidarı elden gidecektir. Peygamberin aşireti böylece iki kısma ayrılmıştır ama o ayrışma kavgaya dönüşmemiştir. Özellikle amcası Ebu Talib'in peygamberi himayesine alması Mekkelilerin Resul'e karşı yapacakları ciddi eylemleri önlemiştir. Ancak toplumun yoksullarından, fakirlerinden, eşraftan olmayanlar Müslüman olduklarında ciddi şekilde tehdit edilmişlerdir. Tehditler daha sonraki dönemde baskı ve zulme dönüştü. Baskı ve zulüm dönemi ileride ayrı bir başlık altında inceleyeceğiz gelecek haftalarda Günümüzde Müslümanların konumu nedir? Öncelikle din tebliğini alenleştirme konusunda yeterli olmayan Müslümanların bugünkü durumunu dikkatle analiz etmeliyiz. Müslümanlar bu haliyle toplum otoritesi tarafında, bu haliyle, bugün içinde yaşadıkları toplumlarda, o toplum tarafından ve toplumu yönetenler tarafından, dikkate alınmama devrinde yaşıyor, alaya alınma devrini mi yaşıyor, ciddiye alınma devrini mi yaşıyor, tehdit devrimini yaşıyor. Bu sorulara verilecek doğru cevaplar Müslümanların konumunu, Müslümanların ne yaptığının bir göstergesi olacaktır. Bu sorular şöyle de diyebiliriz: Bizi ne dikkate alıyorlar, ne alay ediyorlar, ne ciddi alıyorlar, ne de tehdit ediyorlar. Niye? Çünkü hiçbir şey yapmadık. Da diyebiliriz bu sorulara cevap olarak veya da biz bu aşamalarda dikkate alınan grubuz veya da alay edilen grubuz veya ciddi alınan grubuz veya tehdit edilen grubuz da Tabi yapılanlara karşılık. Yap, yapılan, yapmış olanlara veya yapılacaklara karşılık veya yaptıklarımıza karşılık. Evet, konuyu burada bağlıyorum. Gelecek hafta Darüler Kamp, baskı ve zulüm konularıyla teklifler karşı teklifler konularıyla devam edeceğiz inşallah. Konunun boyutuna göre sürecek. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bugün biraz uzun oldu.